Bir gün İsa tek başına dua ediyordu. Öğrencileri de yanındaydı. İsa bir yerde dua ediyordu. Ben imanını yitirmeyesin diye senin için Allah'a dua ettim. Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine ben şuraya gidip dua edeceğim siz burada oturun dedi. Mesih, yeryüzünde olduğu günlerde kendisini ölümden kurtaracak güçlü olan Allah'a büyük feryat ve gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve Allah korkusu nedeniyle işitildi. İsa, onları buraya bana getirin dedi. Halka çayırı oturmalarını buyurduktan sonra beş ekmekle iki balığı aldı, şükretti. Sonra ekmekleri bölüp öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın imtihan olması. Hazreti İsa Aleyhisselam, denendiğim zamanlar benimle birlikte sabretmiş olanlar sizlersiniz. Sonra şeytan İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda ona dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Ona bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim dedi. Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan hepsi senin olacak. İsa ona şu karşılığı verdi. Allah'ın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Bundan sonra İsa, şeytan tarafından denenmek üzere çöle götürüldü. Şeria ırmağından dönen İsa, 40 gün şeytan tarafından denendi. İsa, çölde kaldığı kırk gün boyunca şeytan tarafından denendi. Şeytan, İsa'yı her bakımdan denedikten sonra, 17. Bölüm İncil'de imtihanın sırrı ve iman edenlerin karşılaştıkları imtihanlar. İman edenlerin Allah yolunda canlarıyla ve mallarıyla mücadele etmeleri. Size doğrusunu söyleyeyim dedi İsa.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 Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını Allah rızası için benim uğruma yitirense onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Hazreti İsa Aleyhisselam, Allah rızası için benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes. Bunların yüz katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Ne var ki, birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak. Hz. İsa Aleyhisselam Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, dünyadan geçsin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını Allah rızası için benim ve müjdenin, Allah'ın emirlerinin uğruna yitiren onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Aralarında yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Hazreti İsa aleyhisselam, canını kurtaran onu yitirecek. Canını Allah rızası için benim uğruma yitirense onu kurtaracaktır. Bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam, sonsuz cennet hayatı için koruyacaktır canımı hiç önemsemiyorum ona değer vermiyorum yeter ki yarışı bitireyim ve aldığım görevi Allah'ın lütfunu bildiren müjdeye Allah'ın vahine tanıklık etme görevini tamamlayayım bu 12 oymamızın gece gündüz Allah'a canla başla kulluk ederek erişmeyi umdukları vaattır onun gibi kişileri onurlandırın çünkü sizin bana yapamadığınız yardımı yapmak için canını tehlikeye atarak Mesih'in işi uğruna Allah rızası için Mesih'in sözlerini yayarken neredeyse ölüyordu. Bunun için Allah'ın isteği uyarınca acı çekenler, iyilik ederek canlarını güvenilir Yaradana emanet etsinler. Sizinle yalnız Allah'ın müjdesini, Allah vahyini değil, Allah rızası için kendi canlarımızı da paylaşmaya razıydık. İnkarcıların iman edenleri haksız sebeplerle hapse atıp işkence yapmaları. Hazreti İsa aleyhisselam Ama siz kendinize dikkat edin. İnsanlar sizi mahkemelere verecek ve dövecekler. Benden ötürü, Allah rızası için bana uyduğunuzdan ötürü, valilerin kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara tanıklık edeceksiniz. Ne var ki, önce müjdenin, Allah'ın emirlerinin bütün uluslara duyurulması gerekir. Sizi tutuklayıp mahkemeye verdiklerinde ne söyleyeceğiz diye önceden kaygılanmayın. O anda size ne vahy yolunursa onu söyleyin. Çünkü konuşan siz değil Allah olacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına baş kaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü, Allah rızası için bana uyduğunuzdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar sebat gösteren kurtulacaktır.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 Benim adımdan ötürü, kralların, varilerin önüne çıkarılacaksınız. Anne babanız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler. Benim adımdan ötürü, Allah rızası için bana uyduğunuzdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ne var ki, başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacaktır. Sebat göstermekle canlarınızı kazanacaksınız. Halka seslenmekte olan Petrus'la Yuhanna'nın üzerine yürüdüler. Çünkü onların halka, Allah'ın vahyini öğretmelerine çok kızmışlardı. Onları yakaladılar, akşam olduğu için ertesi güne dek hapiste tuttular. Ne var ki, konuşmayı dinlemiş olanların birçoğu iman etti. Böylece imanlı erkeklerin sayısı aşağı yukarı beş bine ulaştı. O gün, Yeruşalim'deki kiliseye karşı dehşetli bir baskı dönemi başladı. Saul ise, iman edenler topluluğunu kırıp geçirmeye başladı. Ev ev dolaşarak, kadın erkek demeden iman edenleri dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu. Bunun sonucu dağılan imanlılar, gittikleri her yerde Allah sözünü müjdeliyorlardı. Halk da Pavlus'la Silas'a yapılan saldırıya katıldı. Yargıçlar, onların giysilerini yırtıp sıyırarak değnekle dövülmeleri için buyruk verdi. Onları iyice dövdürdükten sonra hapse attılar. Zindancıya onları sıkı güvenlik altında tutmasını buyurdular. Bu buyruğu alan zindancı onları hapishanenin iç bölmesine atarak ayaklarını tomruğa vurdu. Gece yarısına doğru Pavlus'la Silas dua ediyor, Allah'ı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu. Birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki tutuk evi temelden sarsıldı. Bir anda bütün kapılar açıldı, herkesin zincirleri çözüldü. O günlerde İsa ile ilgili haberleri duyan bölge kralı Hirodes, adamlarına ''Bu, vaftizci Yahya'dır.'' dedi. Hirodes, Yahya'yı tutuklatmış, bağlatıp zindana attırmıştı. Hirodes, Yahya'yı öldürtmek istemiş ama halktan korkmuştu. Çünkü halk, Yahya'yı peygamber sayıyordu. Bu müjde, Allah'ın emirleri, uğruna bir suçlu gibi zincire vurulmaya kadar varan sıkıntılara sabrediyorum. Tersine, Allah'ın hizmetkarları olarak olağanüstü dayanmada, sıkıntı, güçlük ve elemlerde, dayak, hapis, karışıklık, emek, uykusuzluk ve açlıkta, pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilik ve içten sevgide, gerçeğin ilanında ve Allah'ın gücünde kendimizi her durumda örnek gösteriyoruz. Aldatanlar sayılıyorsak da dürüst kişileriz. Peygamberler iman sayesinde ülkeler ele geçirdiler, adaleti sağladılar, vaat edilenlere kavuştular, aslanların ağzını kapadılar, kızgın ateşi söndürdüler, kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular, güçsüzlükte kuvvet buldular, savaşta güçlendiler, yabancı orduları bozguna uğrattılar. Başkaları ise salı verilmeyi reddederek dirilip, ahirette daha iyi bir yaşama kavuşma umuduyla işkencelere sabrettiler. Daha başkaları alaya alınıp kamçılandı, hatta zincire vurulup hapsedildi. Taşlandılar, testereyle biçildiler, kılıçtan geçirilip öldürüldüler. Koyun postu, keçi derisi içinde dolaştılar, yoksulluk çektiler, sıkıntılara uğradılar, baskı gördüler. Dünya onlara layık değildi. Çöllerde, dağlarda, mağaralarda, yeraltı oyuklarında dolanıp durdular. Kardeş sevgisi sürekli olsun. Konuksever olmaktan geri kalmayın. Çünkü bu sayede bazıları bilmeden melekleri konuk ettiler. Hapiste olanları onlarla birlikte hapsedilmiş gibi anımsayın. Sizin de bir bedeniniz olduğunu düşünerek baskı görenleri hatırlayın. Onların iftiralarını biliyorum. Çekmek üzere olduğum sıkıntılardan korkma. Bak, denenesiniz diye şeytan içinizden bazılarını yakında zindana atacak. On gün sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal, sana yaşam tacını, cennet hayatını vereceğim. İnkarcıların iman edenleri sürgün etmek ya da öldürmek istemeleri. İman edenler Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam, cennet için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Böylece Rabbin sözü bütün yörede yayıldı. Ne var ki inkar edenler halkı kışkırttılar. Paulus'la Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölge sınırlarının dışına attılar. Hazreti İsa Aleyhisselam O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan, Allah rızası için bana uyduğunuzdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecekler. Hazreti İsa Aleyhisselam Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi zindanlara atacaklar. Benim adımdan ötürü, Allah rızası için bana uyduğunuzdan ötürü, kralların, valilerin önüne çıkarılacaksınız. Anne babanız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler. Hazreti İsa Aleyhisselam Bunları size sendeleyip düşmeyesiniz diye söyledim. Evet, öyle bir saat geliyor ki, sizi öldüren herkes Allah'a hizmet ettiğini sanacak. Bunları Allah'ı ve beni tanımadıkları için yapacaklar. Bunları size şimdiden bildiriyorum. Öyle ki saati gelince bunları size söylediğimi hatırlayasınız. Peygamberler ahirette. Daha iyi bir yaşama kavuşma umuduyla işkencelere sabrettiler. Daha başkaları alaya alınıp kamçılandı, hatta zincire vurulup hapsedildi.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 Hz. İsa Aleyhisselam Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere, Allah rızası için. Bana olan bağladığınızdan ötürü insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşamış olan peygamberlere de böyle zulmettiler.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 ve İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salı verdiler. Elçiler Allah rızası için İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için sevinç içinde ayrıldılar. Her gün mescitte ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa ile ilgili müjdeyi Hazreti İsa aleyhisselama vahyolunan Allah'ın emirlerini yaymaktan geri kalmadılar. Hazreti İsa aleyhisselam Size söylediğim sözü hatırlayın. Bana zulmettilerse size de zulmedecekler. Bütün bunları size benim adımdan ötürü, Allah rızası için bana uyduğunuzdan ötürü yapacaklar. Çünkü beni göndereni Allah'ı tanımıyorlar. Kendi ellerimizde çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenlere iyilik diliyoruz. Zulmedilince sabrediyoruz. İftiraya uğrayınca tatlılıkla karşılık veriyoruz. Allah'ın seçtiklerini, hidayet verdiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Allah'tır. Kim suçlu çıkaracak? Allah rızası için. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? Yazılmış olduğu gibi, Senin uğruna Allah için Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olduğumuzdan dolayı bütün gün öldürülüyoruz kasaplık koyun sayılıyoruz. Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler de, iyi işlerinizi görsünler ve yargılayacağı günde Allah'ı yüceltsinler. Mesih uğruna, Allah rızası için Hazreti İsa Aleyhisselam'a bağlılıkta karşılaştığımız güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü bu dünyada ne zaman güçsüzsem o zaman ahirette güçlüyüm. Yalnız bunu yumuşak huyla, saygıyla yapın. Vicdanınızı temiz tutun. Öyle ki Mesih'e ait olarak Allah rızası için Hz. İsa Aleyhisselam'a bağlı olarak. Sürdürdüğünüz olumlu yaşamı kınayanlar, size ettikleri iftiradan utansınlar. İyilik edip acı çekmek, eğer Allah'ın isteği buysa, kötülük yapıp acı çekmekten daha iyidir. Sense benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, sebat gücümü, çektiğim zulüm ve acıları, örneğin Antakya'da, Konya'da ve Listra'da başıma gelenleri yakından izledin. Ne zulümlere sabrettim. Ama Rab beni hepsinden kurtardı. Allah yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecek. Ama kötüler ve sahtekarlar aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar. İman edenlerle alay etmeleri İsa'yı göz altında tutan adamlar onunla alay ediyor. İman edenlerden, daha başkaları alaya alınıp kamçılandı, hatta zincire vurulup hapsedildi. Onunla Hazreti İsa aleyhisselamla alay ettiler. Hazreti İsa aleyhisselam, ''Siz hem Allah'a hem paraya kulluk edemezsiniz.'' Parayı sevenler bütün bu sözleri duyunca İsa ile alay etmeye başladılar. O da onlara şöyle dedi. ''Siz insanlar önünde kendinizi temize çıkarıyorsunuz ama Allah yüreğinizi biliyor.'' İnsanların gururlandıkları ne varsa Allah beğenmez. İsa arkasına dönüp onu görünce, ''Cesur ol kızım, imanın seni kurtardı.'' dedi ve kadın o anda iyileşti. İsa yöneticinin evine varıp, kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce, ''Çekilin.'' dedi. Kız ölmedi, uyuyor. Onlarsa kendisiyle alay ettiler. Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elini tuttu. Kız ayağa kalktı. Bu haber bütün bölgeye yayıldı. Evine vardıklarında İsa acı acı ağlayıp feryad eden gürültülü bir kalabalıkla karşılaştı. İçeri girerek onlara, ''Niye gürültü edip ağlıyorsunuz?'' dedi. ''Çocuk ölmedi, uyuyor.'' Onlarsa kendisiyle alay ettiler. Ama İsa hepsini dışarı çıkardıktan sonra çocuğun annesini, babasını, ve kendisiyle birlikte olanları alıp çocuğun bulunduğu odaya girdi. Çocuğun elini tutarak ona ''Talita kumi'' dedi. Bu söz ''Kızım, sana söylüyorum, kalk'' demektir. 12 yaşında olan kız hemen ayağa kalktı, yürümeye başladı. Oradakileri derin bir şaşlınlık aldı. Ölülerin dirilmesiyle ilgili sözleri duyunca kimi alay etti.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 Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Nitekim onların ataları da peygamberlere böyle davrandılar. Benim adımdan, Allah rızası için bana uyduğunuzdan ötürü, herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar sebat eden kurtulacaktır. İman ederlerin Allah yolunda denemelerle karşılaşması Kardeşlerim, Çeşitli denemelerle karşılaştığınızda kendinizi çok sevinçli sayasınız. Biliyorsunuz ki imanınızın sınanması dayanma gücü oluşturur. Bu dayanma gücü mükemmel sonucunu göstersin. Öyle ki hem olgun olasınız hem de mükemmelliğe eresiniz. Hiçbir konuda eksiğiniz kalmasın. Ne mutlu denemeye sabreden kişiye. Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaad ettiği yaşam tacını, Cennet hayatını alacaktır. Bu nedenle, şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Allah güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için deneme ile birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Görülüyor ki, Rab kendi yolunda yürüyenleri, karşılaştıkları denemelerden nasıl kurtaracağını bilir. Doğru olmayanları, özellikle belliğin yozlaşmış tutkuları ardından giden ve yetkisini hor görenleri cezalandırarak yargı gününe dek nasıl alıkoyacağını da bilir. Bu sıkıntılardan ötürü kimse sarsılmasın diye sizi imanda güçlendirip yüreklendirmesini istedik. Sıkıntılardan geçmek için belirlendiğimizi siz de biliyorsunuz. Çünkü sıkıntı çekeceğimizi size önceden, daha yanınızdayken söylemiştik. Bildiğiniz gibi öyle oldu. Kardeşler, sizlere Allah'ın Makedonya'daki kiliselerine sağladığı lütuftan söz etmek istiyoruz. Büyük sıkıntılarla denendiklerinde, coşkun sevinçleri ve aşırı yoksullukları tam bir cömertliğe dönüştü. Ellerinden geldiği kadarını, hatta daha fazlasını kendi istekleriyle verdiklerine tanıklık ederim.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 Allah'ın egemelliğine, cennete, birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir, diyorlardı. İman ederlerin imtihanın sırrını bilmeleri ve Allah yolunda gösterdikleri cesaret. Onun için cesaretinizi yitirmeyin. Bu cesaretin ödülü büyüktür. Çünkü Allah'ın isteğini yerine getirmek ve vaadedilene edilene kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacınız vardır. Biz, geri çekilip mahvolanlardan değiliz. İman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız. İyilik yapmakta gayretli olursanız, size kim kötülük edecek? Doğruluk uğruna acı çekseniz bile size ne mutlu! İnsanların korktuklarından korkmayın ve telaşlanmayın. Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi Allah'ın ruhuyla doldular, ve Allah'ın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler. Bu hizmeti, Allah'ın merhametiyle üstlendiğimiz için cesaretimizi yitirmeyiz. Utanç verici gizli yolları reddettik. Hileye başvurmayız, Allah'ın sözünü de çarpıtmayız. Gerçeği ortaya koyarak kendimizi Allah'ın önünde her insanın vicdanına tavsiye ederiz. Paulus'la Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Allah'ın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama, cennete layık görmediğinize göre, biz şimdi öteki uluslara gidiyoruz. Önceden ne yazıldıysa bize öğretmek için, sabırla ve kutsal yazıların, Allah'ın vahyi olan hükümlerin verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı. Sabır ve cesaret kaynağı olan Allah'ın, Sizleri aynı düşüncede birleştirmesini dilerim. Öyle ki Allah'ı hep bir ağızdan yüceltesiniz. Orada uzunca bir süre kalan Paulus'la Barnaba, Rab hakkında cesaretle konuşuyorlardı. Havre'ye giren Paulus cesaretle konuşmaya başladı. Üç ay boyunca oradakilerle konuşup durdu. Onları Allah'ın egemelliği, ahiret hayatı konusunda ikna etmeye çalıştı. Ne var ki bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler ve İsa'nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunun üzerine Paulus onlardan ayrıldı. Öğrencilerini de alıp götürdü ve Tirannus'un dershanesinde her gün konuşmalarını sürdürdü. Bu durum iki yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü, Allah'ın Hz. İsa aleyhisselama vahyini işitti. Paulus tam iki yıl kendi kiraladığı evde kaldı ve ziyaretine gelen herkesi kabul etti. Hiçbir engelle karşılaşmadan Allah'ın egemenliğini, ahiret hayatını tam bir cesaretle duyuruyor, İsa Mesih'le ilgili gerçekleri öğretiyordu. Kalıcı olanın yüceliği çok daha büyüktür. Böyle bir umuda sahip olduğumuz için büyük cesaretle konuşabiliriz. Aynı iman ruhuna sahip olarak,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 Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır. Bu nedenle her zaman cesaretimiz vardır. Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız. Cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta Rabbin yanında olmayı yeğleriz. Bunun için ister bedende yaşayalım, ister bedenden uzak olalım, amacımız Rabb'i hoşnut etmektir. Uğruna zincire vurulmuş durumda elçilik ettiğim müjdeyi, Allah'ın emirlerini gerektiği gibi cesaretle duyurabilmem için dua edin. Kardeşler, size yaptığımız ziyaretin boşa gitmediğini siz de biliyorsunuz. Bildiğiniz gibi daha önce Filip'i eziyet görmüş, aşağılanmıştık. Ama şiddetli karşı koymalara rağmen Allah'tan gelen müjdeyi, Allah'ın vahyini size duyurmak için Rabbimizden cesaret aldık. Bizi sevip lütfuyla bize tükenmez cesaret ve sağlam bir umut veren Rabbimiz Allah sizi yüreklendirsin, her iyi eylem ve sözle pekiştirsin. Görevlerini iyi yapanlar, Allah'ın rızasına uygun yaşayanlar, kendileri için iyi bir yer edinir, İmanda büyük cesaret kazanırlar. Simon İsa'ya, ''Ben Allah rızası için seninle birlikte zindana da ölüme de gitmeye hazırım.'' dedi. Kardeşlerin çoğu da zincire vuruluşumdan ötürü Rab'be güvenerek Allah'ın sözünü korkusuzca söylemekte daha da cesur davranıyorlar. Hiçbir şekilde utandırılmayacağımı, yaşasam da ölsem de tam bir cesaret gösterebileceğimi bekliyor ve umut ediyorum. Bir süre için günahın sefasını sürmektense Allah'ın kullarıyla, müminlerle birlikte baskı görmeyi yeğledi. Aşağılanmayı Mısır hazinelerinden daha büyük zenginlik saydı. Çünkü ahirette alacağı ödülü düşünüyordu. Kralın öfkesinden korkmadan imanla Mısır'dan ayrıldı. Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma, cehennem azabına götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur.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 Hz. İsa Aleyhisselam'a vahyolunan Allah'ın emirlerini yaymaktan geri kalmadılar. 18. Bölüm İncil'de münafık karakteri Dini sadece zahiren yaşamaları, samimi iman etmemeleri Vay halinize iki yüzdüler! Siz nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de kutsal yasanın Allah'ın emirlerinden daha önemli konularını Adaleti, merhameti, sadakati ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Ey kör kılavuzlar! Küçük sineği süzer ayırır ama deveyi yutarsınız. Vay halinize iki yüzlüler! Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz, oysa bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur. Ey kör! Sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki dıştan da temiz olsunlar. Ama vay halinize! Siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını verirsiniz de, adaleti ve Allah sevgisini ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Siz bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz ama içiniz, Açgözlülük ve kötülükle doludur. Ey akılsızlar! Dışı yapanla içi yapan aynı değil mi? Siz kaplarınızın içindekini sadaka olarak verin. O zaman sizin için her şey temiz olur. Dini zor göstermeye çalışmaları İsa, sizin de vay halinize ey yasa uzmanları, kutsal kitap alimleri dedi. İnsanlara taşınması güç yükler yüklersiniz, kendinizse bu yükleri kaldırmak için parmağınızı bile kıpırdatmazsınız. Bundan sonra İsa, halka ve öğrencilerine şöyle seslendi. Size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler. Kendileri ise bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler. Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Dine bidatler eklemeleri Takva görünmek için helal haram türetmeleri Vicdanları adeta kızgın bir demirle dağlanmış bu yalancılar, iman edip gerçeği bilenlerin şükranla yemesi için Allah'ın yarattığı yiyeceklerden çekilmek gerektiğini buyuracaklar. Dünyanın temel ilkelerinden kurtulduğunuza göre, niçin dünyada yaşayanlar gibi, şunu elleme, bunu tatma, şuna dokunma gibi kurallara uyuyorsunuz? Bu kuralların hepsi kullanıldıkça yok olacak nesnelerle ilgilidir. İnsanların buyruklarına, öğretilerine dayanır. Kuşkusuz bu kuralların sahte dindarlık, sözde alçak gönüllülük, bedene eziyet açısından bilgece bir görünüşü vardır. Ama benliğin, nefsin, tutkularını denetlemekte hiçbir yararları yoktur. İsa onları şöyle yanıtladı. İki yüzlülerin öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. Siz Allah buyruğunu bir yana bırakmış insan töresine uyuyorsunuz. İsa onlara ayrıca şunu söyledi. Kendi törenizi sürdürmek için Allah buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz. Gizli Dinsiz Olmaları çünkü Allah'ımızın lütfunu sefahate araç eden İsa Mesih'i yatsıyan bazı Allahsızlar gizlice aranıza sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır. Şunu bil ki son günlerde çetin anlar olacaktır. Allah yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacak. Böylelerinden uzak dur. Bilgi sahibi oldukları halde imanı kavramayan kişiler olmaları. Allah yolundaymış gibi görünüp, bu yolun gücünü inkar edenler olacak. Bunların arasında evlerin içine sokulup, günahla yüklü, çeşitli arzularla sürüklenen, her zaman öğrenen ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyen adamlar var. Bu buyruğun amacı, pak yürekten, temiz vicdandan, içten imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır. Bazı kişiler bunlardan saparak boş konuşmalara daldılar. Kutsal yasa öğretmeni, Allah'ın emirlerini öğreten, olmak istiyorlar. Ama ne söyledikleri sözleri ne de iddialı oldukları konuları anlıyorlar. Kalplerinde olmayanı söylemeleri İsa onları şöyle yanıtladı. Yeşaya'nın siz iki yüzlülerle ilgili peygamberlik sözü ne kadar yerindedir? Yazmış olduğu gibi, bu halk dudaklarıyla beni, Allah'ı sayar ama yürekleri benden uzak.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 meydanlarda selamlanmaya, mescitlerde en seçkin yerlere, şölenlerde baş köşelere kurulmaya bayılan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha ağır olacaktır. Dua ettiğiniz zaman iki yüzdüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim.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 Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Vay halinize! Mescitlerde en seçkin yerlere kurulmaya, meydanlarda selamlanmaya bayılırsınız. Vay halinize! İnsanların farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz. Allah rızasını değil, insanların hoşnutluğunu gözetmeleri. Bununla birlikte önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti. Ama iman ettiklerini açıkça söylemediler. Çünkü insandan gelen övgüyü Allah'tan gelen övgüden daha çok seviyorlardı. Başkalarına söylediklerini kendileri yapmamaları. Bundan sonra İsa, halka ve öğrencilerine şöyle seslendi. Size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin. Ama onların yaptıklarını yapmayın.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 o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Dış görünümlerinin aldatıcı olması Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, yüzlüler. Siz dıştan güzel görünen ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. Dıştan insanlara doğru görünürsünüz ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle dolusunuz. Müminler aleyhine düzen kurmaları. Bunun üzerine İsa'yı kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla düzen kurdular. İsa oradan ayrılınca onu şiddetle sıkıştırarak birçok konuda ağzını aramaya başladılar. Ağzından çıkacak bir sözle onu tuzağa düşürmek için fırsat kolluyorlardı. Sık sık yolculuk ettim. Ürmaklarda haydutlar arasında Gerek soydaşlarımın, gerekse öteki ulusların arasında tehlikelere uğradım. Kentte, kırda, denizde, sahte kardeşler arasında tehlikelere düştüm. İnkarcılara haber taşımak için müminlerin arasına katılmaları İsa'yı dikkatle gözlüyorlardı. Ona kendilerine dürüst süsü veren muhbirler gönderdiler. Onu söyleyeceği bir sözle tuzağa düşürmek,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 Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa, onların arasından geçerek oradan uzaklaştı. Vay halinize! Onlara peygamberler ve elçiler göndereceğim. Bunlardan kimini öldürecek, kimine zulmedecekler. Hazreti İsa aleyhisselam İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Müminlere karşı işbirliği yapmaları ve onlara ihanet etmeleri. Hazreti İsa aleyhisselam. Benimle yemek yiyen biri beni ele verecek. İsa onlara 12'lerden on biridir. Ekmeğini benimle birlikte sahana batırandır dedi. O sırada 12'lerden biri adı Yahuda İskaryot olanı baş din adamlarına giderek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 Kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın diye onlarla sözleşmişti. Dost doğru İsa'ya gidip, selam diyerek onu öptü. Şeytan on biri olup İskaryot diye adlandırılan Yahuda'nın yüreğine girdi. Yahuda gitti, İsa'yı nasıl ele verebileceğini görüştü. Onlar buna sevindiler ve kendisine para vermeye razı oldular. Bunu kabul eden Yahuda, kalabalığın olmadığı bir zamanda İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. İsa onlara şu karşılığı verdi. Siz 12'leri seçen ben değil miyim? Buna karşın içinizden biri şeytandır. Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'dan söz ediyordu. Çünkü Yahuda 12'lerden biri olduğu halde İsa'ya ihanet edecekti. Müminlere karşı kin ve nefretle dolu olmaları. Bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kordular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı. İsa'yı suçlamak için fırsat kollayan din bilginleri onu gözlüyorlardı. İsa, onların ne düşündüklerini biliyordu. Onlar ise öfkeden deliye döndüler ve aralarında İsa'ya ne yapabileceklerini tartışmaya başladılar. Müminleri Açık Aramak Kastıyla Gözlemeleri ve Denemeleri Bunları İsa'yı denemek amacıyla söylüyorlardı. Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve… İçinizde kim günahsızsa ilk taşı o atsın, dedi. İsa, onların kötü niyetlerini bildiğinden, Ey ikiyüzlüler, dedi. Beni neden deniyorsunuz? Allah yolunda mücadele eden bahaneler sürerek uzak durmaları. Yolda giderlerken bir adam İsa'ya, Nereye gidersen senin ardından geleceğim, dedi. İsa ona,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 ''Önce evimdekilerle vedalaşayım.'' İsa ona, ''Sabanı tutup da geriye bakan Allah'ın egemenliğine, cennete layık değildir.'' dedi. İnfak etmek istememeleri Hz. İsa aleyhisselam, ''Onun, Allah'ın buyruklarını biliyorsun. Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene, babana saygı göstereceksin.''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 Bir tekim devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Allah egemenliğine, cennete girmesinden daha kolaydır. Hananya adında bir adam, karısı Safira'nın onayıyla bir mülk sattı. Paranın bir kısmını kendine saklayarak, gerisini getirip elçilerin buyruğuna verdi. Karısının da olup bitenlerden haberi vardı. Petrus ona, ''Hananya, Nasıl oldu da şeytana uydun, yalan söyleyip mülkün parasının bir kısmını kendine sakladın, dedi. Mülk satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil Allah'a yalan söylemiş oldun. Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler.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 Kazanç için kendilerini balamınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar. Sevgi şölenlerinizde sizinle birlikte pervasızca yiyip içen bu kişiler birer kara lekedir. Yalnız kendilerini besleyen çobanlardır. Bunlar hep yakınıp söylenir, kendi tutkularının peşinden giderler. Ağızlarından kurumlu sözler çıkar, kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar. Sizinle yiyip içerken kendi hilelerinden zevk alırlar. Gözleri ile doludur, günaha doymazlar. Kararsız kişileri doğru yoldan saptırırlar. Yüreği aç gözlülüğe alıştırılmış, lanetli insanlardır. Menfaat elde edemediklerinde mümin topluluğundan ayrılmaları. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Bunlar aramızdan çıktılar. Ama bizden değildiler. Bizden olsalardı bizimle kalırlardı. Ayrılmaları hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı. Akılsız olmaları Aranıza sızan bu kişiler, akıldan yoksun hayvanlar gibi içgüdüleriyle anladıkları ne varsa onları yıkıma götürüyor. Bu küstah, dik başlı kişiler yüce varlıklara sövmekten korkmazlar. Allah'ı tenzih ederiz. Ama anlamadıkları konularda söğüp sayan bu kişiler, içgüdüleriyle yaşayan, yakalanıp boğazlanmak üzere doğan, akıldan yoksun hayvanlar gibidir. Hayvanlar gibi onlar da yıkıma uğrayacaklar. Ettikleri haksızlığa karşılık zarar görecekler. Gündüzün zevk alemlerine dalmayı eğlence sayarlar. Birer leke ve yüz karasıdırlar. Kibirli ve çirkin cesaret sahibi olmaları bu küstah, dikbaşlı kişiler, yüce varlıklara sövmekten korkmazlar. Allah'ı tenzih ederiz. Anlamadıkları konularda sövüp sayan bu kişiler, içgüdüleriyle yaşayan, yakalanıp boğazlanmak üzere doğan, akıldan yoksun hayvanlar gibidir. Hayvanlar gibi, onlar da yıkıma uğrayacaklar. Aranıza sızan bu kişiler de, onlar gibi gördükleri düşlere dayanarak özbedenlerini kirletiyor, Rabbin yetkisini hiçe sayıyor, yüce varlıklara sövüyorlar. Bu kişiler anlamadıkları her şeye sövüyorlar. Başkalarının imanına engel olmaya çalışmaları Ey yasa uzmanları, kutsal kitap alimleri! Bilgi kapısının anahtarını alıp götürdünüz. Kendiniz bu kapıdan girmediniz, girmek isteyenlere de engel oldunuz. Vay halinize iki yüzdüler! Allah'ın egemenliğinin, cennetin, kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz, ne kendiniz içeri giriyor ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz. İmanı zayıf olanları doğru yoldan saptırmaya çalışmaları. Sizinle yiyip içerken kendi hilelerinden zevk alırlar. Gözleri zina ile doludur, günaha doymazlar. Kararsız kişileri doğru yoldan saptırırlar. Yüreği açgözlülüğe alıştırılmış lanetli insanlardır. Münafıklar Yanlış yolda yürüyenlerden henüz kurtulanları, boş ve kurumlu sözler söyleyerek benliğin tutkularıyla, sefahatle doğru yoldan saptırırlar. Kardeşler, aldığınız öğretiye karşı gelerek ayrılıklara ve sapmalara neden olanlara dikkat edin. Onlardan sakının. Böyle kişiler Mesih'e değil, kendi midelerine kulluk ederler. Saf adamların yüreklerini kulağa okşayan tatlı sözlerle aldatırlar. Vay halinize iki yüzlüler! Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri, kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türüyecek, bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum. Gerçek yoldan saptılar, şimdi de bazılarının imanını üst ediyorlar. Ne var ki Allah'ın attığı sağlam temel, Rab kendine ait olanları bilir ve Rabbin adını anan herkes kötülükten uzak dursun, sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor. Büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar değil, tahta ve toprak kaplar da vardır. Kimi onurlu, kimi bayağı iş için kullanılır. Eğer bir kimse bayağı olandan arınırsa, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı ve her iyi işe hazır bir kap olacaktır. Son zamanlarda, bazıları, yalancıların ikiyüzlülüğü nedeniyle aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak vererek imandan dönecek. Fitne Çıkarmak için Müminlerin Arasına Katılmaları Ben gittikten sonra, sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapkın sözler söyleyen kişiler çıkacak. Ne var ki, İsa Mesih'te sahip olduğumuz özgürlüğü, el altından öğrenmek ve böylece bizi köleleştirmek, dünya hayatına çekmek için gizlice aramıza sızan sahte kardeşler vardı. Müjde gerçeği, Allah'ın vahyi sürekli sizinle kalsın diye bir an bile onlara boyun eğip teslim olmadık. Sahte peygamberler vardı, tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri ani bir yıkıma uğrayacaklar. Birçokları da onların sefaatine kapılacak. Onların yüzünden gerçeğin yoluna sövülecek. Aç gözlülüklerinden ötürü uydurma sözlerle sizi sömürecekler. Onlar için çoktan beri verilmiş olan yargı gecikmez. Onları bekleyen yıkım da uyuklamaz. Sahte peygamberlerden sakının. Kuzu postuna bürünerek gelirler size.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 cahiliye hayatından tam olarak kopmamaları. Onlara özgürlük vaat ederler, oysa kendileri yozlaşmışlığın kölesidirler. Çünkü kişi neye yenilirse onun kölesi olur. İsa Mesih'i tanımakla dünyanın çirkefliklerinden kurtulduktan sonra tekrar aynı işlere karışıp yenilirlerse, son halleri ilk hallerinden beter olur. Çünkü doğruluk yolunu bilip de kendilerine emanet edilmiş olan kutsal buyruktan, hani Allah'ın emirlerinden geri dönmektense, bu yolu hiç bilmemiş olmak onlar için daha iyi olurdu. Şu gerçek özdeyiş onların durumunu anlatıyor. Domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner. Kardeş diye bilinirken furuş yapan, açgözlü, putperest, sövücü, ayyaş ya da soyguncu olanla arkadaşlık etmeyin. Böyle biriyle yemek bile yemeyin. İnanılır topluluğunun dışındakileri yargılamaya benim ne hakkım var? Sizin de yargılamanız gereken kişiler topluluğun içindekiler değil mi? Topluluğun dışında kalanları Allah yargılar. Kötü adamı aranızdan kovun. Sizinle yiyip içerken kendi hilelerinden zevk alırlar. Gözleri zina ile doludur. Günaha doymazlar. Kararsız kişileri doğru yoldan saptırırlar. Yüreği aç gözdülüğe alıştırılmış lanetli insanlardır. Dünya'da ve ahirette yıkım ve azapla karşılık görmeleri. Sizinle yiyip içerken kendi hilelerinden zevk alırlar. Haksızlıkla elde ettiği kazancı seven ve oğlu balamın yolunu tutarak doğru yolu bırakıp saptılar. Bu kişiler susuz pınarlar, fırtınanın dağıttığı sis gibidirler. Onları koyu karanlık bekliyor. Aranıza sızan bu kişiler, rüzgarın sürüklediği yağmursuz bulutlara, iki kez ölmüş, kökünden sökülmüş, sonbaharın meyvesiz ağaçlarına benzerler. Köpüğünü savuran denizin azgın dalgaları gibi ayıplarını çevreye savururlar. Serseri yıldızlar gibidirler. Onları sonsuza dek sürecek koyu karanlık bekliyor. Bunlar gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri ani bir yıkıma uğrayacaklar.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 ettikleri haksızlığa karşılık zarar görecekler. Gündüzün zevk alemlerine dalmayı eğlence sayarlar. Birer leke ve yüz karasıdırlar. 19. bölüm. İncil'de yaratılışla ilgili açıklamalar. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, diri, hay olan Allah'a dönmeye çağırıyoruz. Allah Size iyilik, ihsan ediyor. Gökten yağmur yağdırıyor, çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor, sizi yiyecekle doyurup, yüreklerinizi sevinçle dolduruyor. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Allah. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi. Allah, bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. Nitekim şöyle yazılmıştır. İlk insan Adem, yaşayan can oldu. İlk insan yerden yani topraktandır. Yine diyor ki, Ya Rab, başlangıçta yerin temellerini sen attın. Gökler de senin ellerinin yapıtıdır. Her varlığa yaşam veren Allah'ın huzurunda sana buyuruyorum. Her evin bir yapıcısı vardır. Oysa her şeyi yapan Allah'tır. Her şeyin kaynağı O'dur, Allah'tır. Her şey O'nun tarafından ve O'nun için var oldu. Sonsuza dek O'na yücelik olsun. Amin. İman yoluyla, yutufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Allah'ın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Allah'ın yapıtıyız. O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere yaratıldık. O, Allah, bizi kendi isteği uyarınca yaşama kavuşturdu. Ne var ki, göklerin çok önceden Allah'ın sözüyle var olduğunu, yerin sudan ve su aracılığıyla yaratıldığını bile bile unutuyorlar. Çünkü O, Allah, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur. Yağmurunu hem doğruların, hem eğrilerin üzerine yağdırır. İki serçe bir meteliye satılmıyor mu? Ama Allah'ın izni olmadan, bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince, başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Arkadaşları bunu duyunca, hep birlikte Allah'a şöyle seslendiler. Ey Efendimiz! Yeri, göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin. Allah, yaratılışın başlangıcından insanları erkek ve dişi olarak yarattı. İsa şu karşılığı verdi. Kutsal yazıları, Allah'ın vahyini okumadınız mı? Yaradan, Allah, başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Bizim için tek bir Allah vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler O'nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var. Her şey O'nun aracılığıyla, Allah'ın emriyle yaratıldı, biz de O'nun aracılığıyla yaşıyoruz. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey O'nun aracılığıyla, Allah'ın emriyle ve O'nun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Her şey O'nun Allah tarafından var oldu. Var olan hiçbir şey, Onsuz olmadı. Yeryüzü ve içindeki her şey Rabbindir. Çünkü Allah'a ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Allah, varlığının delillerinin hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Allah'ın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve ilahlığı, dünya yaratılalı beri O'nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Allah'ı bildikleri halde onu Allah olarak yüceltmediler, ona şükretmediler. Tersine düşüncelerinde budalalığa düştüler, anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Allah'ın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler.'' Üzerine sık sık yağan yağmuru emen ve kimler için işleniyorsa onlara yararlı bitkiler üreten toprağı Allah bereketli kılar.